Efendim bir Pazartesi daha Burçefem'de Çocuk Deyip Geçmeyin programında sizlere selamlarımızla programımıza başlıyoruz. Efendim bugün yine canlı yayında sizlerle çocuklarımızı konuşacağız. Çocuklarla karşılaştığımız problemlerde acaba nasıl bir çözüme doğru gitmemiz lazım mı karşılıklı olarak vaktimiz elverdiğince bir saat içerisinde konuşmaya çalışacağız. Canlı yayın telefon numaralarını hemen hatırlatmak istiyorum. Hiç vaktinizi almadan direkt sorularımızla başlayabiliriz. Efendim canlı yayın telefon numaramız 0216 524 93 93 numaralı telefondayız. Şu anda eğer arayabilir iseniz ve sorularınız var ise duymak isteriz. Efendim merhabalar hattımızda bir dinleyicimiz var. Alo. Merhaba efendim. Merhaba hocam, iyi günler. Ben Keçören'den arıyorum Ankara'dan. Hı. Hmm, efendim. <gülüyor> Keçören, e, yani Türkiye'nin belki birçok iline kendimi yakın hissediyorum. Kayseri'den <gülüyor> bahsetmiştim ama Keçören evet. benim çocukluğumun geçtiği bir yer. Evet, onu duymuştum bir seferinde. O yüzden belirtmek istedim hocam. Keçören'den bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlarımı iletmek isterim. Keçören'in gazinosu, asfaltı, şosesi efendim Bademliği, Ufuk Tepesi vesairesi benim çocukken oralarda dolaştığım yerleri. İlkokulu, evet. ortaokulu da orada okudum. Evet. Efendim, Böylelikle oralarında ismini yad etmiş olalım. Evet, teşekkürler. Hocam benim bir sorum var. Hı -hı. Ee, şimdi benim iki kızım var. Birisi dört yaşında, birisi de dört aylık. Ee, kusura yapmayın, biraz heyecanlıyım. Hı hı şimdi dört yaşında olan kızımlar yani öncesinde öncesinemesi doğumdan öncesinde çok rahatlıkla güzel bir şekilde ilgileniyordum hı hı. şimdi kardeş olduğu için birazcık yani ilgim azaldı biraz da televizyona yönelmiş oldu bu boşluktan istifade hı hı. ben de bu sene kreşe göndersem mi diye düşündüm aslında bir taraftan da şimdi kardeş yeni olduğu için acaba bak yani o geldi beni gönderdiler falan diye e, düşünür mü diye göndermek işte işte tereddüt ettim daha sonra işte birkaç kişinin e, tavsiyesiyle fa falan gönderelim dedik işte bir gün gittik ondan sonra önce kreşin nasıl bir yer olduğunu göstereyim dedim işte ondan sonra gittik gördük e, daha sonra bir başlayacağım dedi bir gün gitti ondan sonra geri istemiyorum dedi tamam dedim anladım hani dedim, dedim ondan sonra bir ay falan ara verdik e, daha sonra işte bir ay e, tekrar işte iki üç hafta sonra işte kendisi kendi de, kendisi de, de e, ben de işte kreşe başlamaya karar verdim dedi. Tamam anneciğim dedim. Emin misin dedim. Tamam eminim anne dedi. Neyse şimdi gidiyor hocam ama her gün bırakırken ağlıyor. Ondan sonra öğlenleyin alışana kadar şimdilik ölene kadar vereyim diyorum. Öğlene kadar gidiyor. Ondan sonra... Şu anda kaç ile kaç arasına gidiyor? Şu an işte 9.30 gibi bırakıyorum. Bir de alıyorum. Hı hı. Ondan sonra yani öğretmenler de diyor ki e, yani bu diyor sizi yapıyor diyor şimdi sizden ayrılana kadar yapıyor diyor. Siz gittikten sonra susuyor diyor. Neyi yani yapıyorsun? Mecbur susacak yani ben, ben bırakırken ağlıyor yani bırakma anne diye ağlıyor gitme diye ağlıyor. Bir saniye ne yapıyor size diyor öğretmen? Ha siz giden yani sizi ağlıyor diyor. Yani siz gidene kadar e, şey ağlıyor, bırakmak istemiyor diyor. Yani ondan ne demek istiyor burada? Yani size evet. bırakmak ya istemiyor. Ya bu ağlaması şımarıklığı size diyor yani açıkçası. Bizden bir şey kaynaklanmıyor, size karşı ha, naz, yani, naz yapıyor. Yani geldiği zaman ha, ha, size naz yapıyor diyor yani. Hı -hı. E, sizden ayrıldığı zaman diyor, işte sınıfa girdiği zaman diyor. Yani normal faaliyetimizi yapıyoruz diyor. Hı -hı. Ama ben gene de giderken falan böyle sınıftan falan ağlayışını falan duyuyorum. Hı -hı. Acaba diyorum yani... E, Kardeşiyle ilgili daha sonra ileride bir şey olur mu? Ee, yoksa işte beni gönderdiler falan diye. Ya da ağlayarak alıştırmak doğru değil diye e, sizin bir sözünüz vardı. Hı -hı. Çocuklar hiçbir şey ağlayarak alıştırmayın diye. Hı -hı. Şimdi, yani evet. bu konuda çok kararsızım. Bir size işte 2 üç haftadır yani bunu sorayım diye arıyorum. <gülüyor> bir türlü şey yapamadım. Düşüremiyordunuz şimdi aha. denk geldik. Böylelikle... Düşüremedim evet. evet. Yani şimdi... yanlış bir şey mi yapıyorum alayım mı devam etsin mi? Yani aradayım ona bir şey söylemiyorum gitmesini söylüyorum ama yani sizden bir tavsiye almak istedim. Tamam. İsterseniz kapatın telefonunuzu. Sakin Hı -hı. sakin dinlemeye çalışırsanız eğer ben Hı -hı. birkaç şey söylemeye çalışacağım. Ha. Bir de hocam şimdi şey evde kardeşine bir kıskançlığı yok ama e, mesela eve gelen misafirlerin çocuklarına falan hiç tahammülü yok. Yani hmm. sanki hmm. ona olan öfkesini kardeşine belli etmiyor öbür çocuklardan çıkarıyor gibi. Neden, daha kıskanamıyor daha Neden kıskanamıyor kardeşini? Neden kıskanamıyor kardeşini? Sizden çekiniyor olabilir mi? Onu ben yok. Dün mesela ilk defa şey yaptı, saçını çekti. Hı hı. Ondan sonra yani kız yani hiç şey yapmadım, hiç tepki vermedim. Hatta e, içindekileri açığa çıkarsın, duygularını çıkarabilsin diye Neyse, yani çok yumuşak yaklaştım. Hı hı. Ondan sonra işte bakalım. Yani Hı -hı. evde kıskanmasını, kardeşinin kıskanmasının önüne geçici olan neler var olabilir? Yani şimdi sizden anladığım kadarıyla öyle şefkatli bir annesiniz. Evet, Bunu evet. görüyorum yani. Hı -hı. Acaba sizi üzeceğim diye de olabilir. Yok ee... hocam yani kardeşimi çok sevdim. Yani vicdan sahibi bir çocuk. Yani onu verdiğimizde onun yerleştiğine inanıyorum. Çünkü... Saçını çektikten sonra işte ağladı sonra gel işte canım kardeşim diye sarıldı falan. Hı -hı. Ondan sonra işte önce bu işte Bu ağlama ve sarılma acaba annenin de gönlünü almak için bir ağlama... Ben de ona sarıldım işte kızım gel dedim, kardeşine sarıl falan dedim. Ondan Hı -hı. sonra tamam. işte üçümüz şey yaptık sarıldık. İkisinin arasındaki işte duygularını dedim o küçük dedim unutur anneciğim dedim. Ondan sonra işte canı yanmış mıdır anne dedi biraz acımıştır ama dedim olsun dedim. Bir daha yapmazsın dedim Hı -hı. unutur dedim. Öyle. Yani ona bir şey yaptığı sırada Sizin sevginizi kaybedeceğini Sizi üzeceğinizi ya mi düşünüyorsunuz? Öyle olduğunu sanmıyorum Öyle olduğunu ama... sanmıyorsunuz Hı -hı. Peki tamam o zaman ister Onunla da çok iyi ilgilenmeye çalışıyorum Tamam o zaman siz telefonu kapatın Arzu ederseniz tamam. ben cevap vermeye çalışayım Hı -hı. Hocam bir de kusura bakmayın Bir de aile toplantılarına ne zaman başlasak iyi olur Şimdi 4 yaşında Bir de 4 aylık Hı -hı. Tamam onu da söyleyeyim inşallah. Tamam, oldu. Teşekkür evet. üzere Görüşmek ederim güzel inşallah. Efendim bir dinleyicimiz daha var. Onun da sorusunu aldıktan sonra iki soruyu birden cevaplandırmaya çalışalım. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Ankara'dan Erkan. Efendim Ankara'dan ikinci telefonumuz oldu. Evet. <gülüyor> ee, buyurun Erkan Bey. Sağ hocam Çok inşallah. teşekkür ederim. Siz iyisiniz inşallah. Hocam çok sağ olun. Ben hemen soruya geçeyim. Hı -hı. Ee, 32 aylık kızımız var hocam. Maşallah. Ee, 29 aya kadar annesinin yanında... Ama parmaklı bir beşikte, yanlış olduğunu sizden öğrendik yine, hı hı. yattı. Ee, şu anda da 29 aydan sonra işte 3 ay önce ablasının yanında ayrı odaya ayırdık. Onu da siz yine 4 yaşına kadar annesinin yanında, ayrı bir yatakta ama annesinin yanında olsun demiştiniz. Hı hı. Tekrar annesinin yanına alalım mı? Ee, bu arada kızımızda da geceleri bazen uykudayken annesini sayıklıyor ve çok seyrekli olsa gece ağlayarak uyanıyor. Hı. Tekrar odanızı alalım mı? Ne tavsiye edersiniz bu konuda? Ee, şunu sorayım. Uyandığı sırada bir istekte, bir talepte bulunuyorum ve uyandığı sıradaki psikolojisi nasıl? Yani yaklaşıyorsunuz, sizi itiyor, e, su istiyor. Örneğin siz suyu veriyorsunuz, onu kabul etmiyor. Nasıl bir halde uyanıyor akşam? Ya, yok, şey değil, gayet olumlu. Bazen mesela uyanıyor, geliyor bizim o yanımıza. Tekrar yatana dönüp gideceği yatıyor. Bir sıkıntı yok yani. Kızım buradayım falan dediğimiz zaman. Yatıyor uyuyor. Eğer bir rahatsızlığı yoksa bir huysuzluğu yoksa yatıyor uyuyor yani. Bir sıkıntı yok. Yani o çok abartılmış bir ağlama şeklinde falan değil. Hızlanarak Mız uy uyanıyor. Sizi istediğini evet. söylüyor. Tamam. O kadar, o kadar. tamam. Ee, bir de annesi ayak altında dolaşmasın diye iş yaparken bilhassa Hı -hı. E, bazı çizgi filmler açıyor. Genellikle özen gösterdiğimiz yine bazı çizgi filmler. Hı -hı. E, bu sıkıntı olur mu ileriki günlerde? Tamam. Yani, o tutuyor mesela seyrediyor falan annesine karşı şey yapıyor ama tamam. e, seyrediyor yani sıkıntı yok. Bir sorun daha olacak. Daha sonra alalım hocam yoksa... Onu da alayım isterseniz. Böylelikle seni tamamlarız e, e, Tamam hocam. 13 yaşında da bir oğlumuz var bu arada. Geçen günü bununla ben sizi de. Hı -hı. E, oğlumuzun e, habersiz bizden. Annesi de ve benden habersiz. E, çantamızdan olsun, evin diğer çık yerlerinden olsun. E, para alımı durumu var bazen. Hı -hı. E, çok sık olmuyor ama. E, tabi bu annesi daha sonra öğreniyor bunu. Hı -hı. E, ve bir de e, bu konularla ilgili yanlış söylüyor. Bazı konuları da yanlış söylüyor. Yalan söylüyor. Bunu, evet. Hı. Bunun önüne geçebilir miyiz? Ne yapmamız lazım hocam? Tamam. 13 yaşında kendisi. Tamam inşallah. Onu da tamam. cevaplandırmaya çalışayım. Çok teşekkür ederim hocam. Hoşçakalın. Görüşmek Gerçekten. üzere inşallah. Şimdi Keçiören'den arayan dinleyicimizin 4 yaşında duyarlı bir anne, sıcacık bir anne, çocuğuna hassas olan bir annenin telefonuydu ilk telefon. O sorunun soruluş şeklinden ve çocuklarına yaklaşış şeklinden de aşağı yukarı. Bu netçe tablo ortadaydı aslında benim açımdan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çocuklar eğer yeni kardeşleri olduğunda, o tam o dönemde eğer evden uzaklaştırılırsa, ...sırnak içerisinde söylüyorum, çocuk dünyasında bu evden uzaklaştırılma operasyonu gibi değerlendirilebilir. Eğer çocuk böyle algılar ise o takdirde okula alışması, efendim daha sonra hırçınlaşması, davranışlarında değişiklikler görülmesi muhtemeldir. Ancak burada galiba öyle bir şey yok. Dört yaşına kadar sevecen bir ortamda yetişen çocuk, kardeşiyle de dört ay bir vakit geçirmiş... Yani doğduktan dört ay sonra bir vakit geçirmiş. Yani bu durum çocuk tarafından ben öyle tahmin ediyorum ki tabii çocukla birebir görüşmeden bunun da öyle olduğunu iddia etmek de çok doğru olmaz ama şu andaki elimizdeki bilgiye göre çocuğun öyle kardeşi doğduğundan dolayı kendisi evden uzaklaştırıldı, kendisi kreşe verildi, anaokuluna verildi gibi bir şey söz konusu çocuğun dünyasında çok olduğunu düşünmüyorum. Birincisi bu soruyu ilk önce zihnimizden çıkartalım. Yani dolayısıyla kardeşine karşı bir hınç, kardeşine karşı bir öfke olabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü dört ay birlikte bir vakit geçirmişler. O e, tam da ihtiyaç duyduğu dönemde okula gönderilmiş, kreşe gönderilmiş. Şimdi yalnız burada bir şey var. E, okula bırakıldığı sırada çocuk ağlayarak e, okulda kalıyor Öğretmenleri diyor ki yani nazı size karşı diyor. Şimdi bu çocuk ruhuyla çok örtüşen bir şey değil. Yani çocuklar biz şöyle yapalım yani şunu ilk önce bir kavramaya çalışalım. Yani çocuğun ağlaması bir sorunun işaretidir. Yani zihnimizin içerisindeki şu şeyi, çocuklara karşı bir ön yargıyı kaldıralım. Ya işte altı kuru, üstü e, temiz, e, karnı tok, onun için şimdi ağlamasına gerek yok, ağlıyorsa ağlasın diye bir şey yok. Çocuğun her bir ağlaması ruhunun içerisinde bir şeylerin yolunda gitmediğinin işaretidir ve iyi ki çocuklar ağlıyor. Allah iyi ki ağlama nöbetleri, ağlama e, efendim, duygusu vermiş çocuklara, yoksa eğer çocuklar ağlamıyor olmuş olsa... Anne babaların elinde çocuklar parça parça olur. Niye parça parça olur? Çünkü çocuk ağlamalarıyla annesine şöyle bir ödev veriyor. Bir şeyler yolunda değil anne diyor. İşte karnı acıkıyor ağlıyor. Anne bir şeyler yolunda değil. Eğer karnı acıkan çocuk ağlamaz ise... ...annesi nereden bilecek onun karnının açlığını ya da tokluğunu? Çocuk korkuyor, ağlıyor. Annesine diyor ki... ...anneciğim bir şeyler yolunda gitmiyor. Ne yolunda gitmiyor kızım? ruhumun içerisinde bir tuhaflıklar var, ürküyorum, korkuyorum yani. Dolayısıyla çocukların her bir ağlaması, anne babanın çözmesi gerekli olan bir problemin işaretidir. Yani bu size karşı naz yapıyor, size karşı şunu yapıyor, bize karşı bunu yapıyor gibi şeyler, aslında çok da geçerli olmayan, pedagojiye böyle kaba yöntemlerle yaklaşılmanın bir işaretidir. Ha şu olabilir, yani çocuklar bazen, İktidar mücadelesini zorlayabilirler anne babalarına karşı bir takım zorlayıcı olarak, iktidarı ele geçirmek için anne babalarına karşı zorlayıcı bir şeyin içerisinde bulunabilirler. Ama bu çok az ve nadirattan olan şeyi düşünerek çocuğun sanki bütün yaşamında böyle yapıyormuş gibi... E, algılamamak lazım. Ön yargı bel belirtmemek lazım. Şimdi bu söylediklerimden yola çıkılır ise şimdi bakın çocuğu bir gün okula bıraktınız siz o gün her şey yolundaydı. Çocuk umutla gitti, sevgiyle gitti. Sonra ertesi gün dedi ki yok anne ben burayı beceremeyeceğim dedi. Yani o zaman çocuğunuzda şöylesi bir şey algılamanız lazım. Ne oldu? Yani çocuğunuzun umutları neydi? Okulu ne diye algılamıştı? Orada neler bekliyor bekliyor idi? Ve gittiğinde nelerle karşılaştı? Ve alışamamasına, oradaki sıcaklığı hissedememesine neden olan şeyler ne olabilir acaba? Birincisi çözülmesi lazım gelen şey bu idi. Siz güzel yapmışsınız, çocuğu daha sonra ağlayarak istemediğini belirttiği için, yani çocuk ile okul arasında bir ruhtan ruha uyumsuzluk olduğunu hissettiğiniz an çözmek ve araştırmak yerine, aslında onu çözmek ve araştırsaydınız daha iyi olurdunuz. Çocuğu okuldan uzaklaştırmışsınız. Bakın iki hafta okuldan uzaklaştırdıktan sonra çocuğu çocuğun içerisine tekrar his gelmiş ki gitmek istiyorum ben. Arkadaşları var orada, çocuklar var, oyun var vesaire var. Çünkü çocuğunuzun yaş dönemi itibariyle sosyalleşme yaş döneminde içerisinde bir duyarlılık var. Şu anda çocuğunuz mıknatıs gibi kendi yaş grubundakilerle oynamaya meyillidir. İki hafta sonra bu istek içinde iyice artmış. Gayet güzel. Siz tekrar okula götürmüşsünüz. Okula gittiğinde çocuk yine okulla uyumsuzluk yaşamış. Ve ötesinde de öğretmen bu nazı size karşıdır diye. Ama bu çocuk okula gitmek istiyor ki zaten. İki hafta okulda kaldı. Okulda kaldıktan sonra okula gitmeyi zaten kendisi talep ediyor. Bir naz durumu yok ki ortada. Şimdi burada sizin yapacağınız şey şu. Acaba... Bir, çocuğunuz okulu yanlış bir şekilde algılamış olabilir mi? Yani orası sanki böyle eğlence merkezi gibi, efendim Luna Park gibi, böyle çok garip bir şekilde algılamış da onu mu bulamıyor? Beklenti çatışması diyoruz biz buna. Eğer beklenti çatışması çocuğunuzda yok ise, ikinci bakacağınız şey, acaba çocuğumun ruhuna uygun bir kreş mi burası? Sevgili öğretmenimin duruşu, sevgili öğretmenimin tebessümü... Ele, yere çökerkenki şefkatli bakışları çocuğumu ruhuyla bütünleştirici bir şey mi? Yoksa çocuğum içeriye girdiğinden itibaren bir tavana bakıyor bir içeride koşturan çocuklara bakıyor bir öğretmenin sesine bakıyor bir içeride yabancı algıladığı bir takım şeylere bakıyor ve iki hafta bekleyip anneciğim ben gideceğim dediği yerden yine mi ürküyor? Yine mi oradaki sıcaklığı bulamıyor? Eğer çocukla uyum sağlayamıyor ise Gittiği okul, o takdirde belki öğretmenle konuşulabilir, belki okulla konuşulabilir... Ama bu konuda okul idaresinin kendisinin belirlediği belli kurallar vardır. Kimse de sizin çocuğunuz için okulun kurallarını değiştirmez. Biz çocuklarla böyle konuşuyoruz diyebilir. Yukarıdan bakıyoruz diyebilir. Sesimizi rahmetle süslemek falan bu türlü şeylerden biz çok anlamıyoruz hanımefendi. Getirdiğiniz zaman çocuklara herkese nasıl davranıyorsak öyle davranıyoruz diye. Belki sizinle işbirliği içerisinde olmayabilir. O takdirde yapacağınız şey belki de çocuğunuzun ruhuna uyum sağlayıcı olan bir yeri bulup yerleştirmeniz yahut da çocuğunuzu birazcık daha evde tutmanız daha uygun olur diye düşünüyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Bakın erken çocukluk döneminde yani 4 yaş çocuklarında 3 yaş çocuklarında 5 yaş çocuklarında ruhtaki bu dalgalanmalar veya darbeler ciddi tesir ve iz bıraktığından dolayı efendim, çocuk eğer uyum sağlayamıyor ve okul idaresi de bu uyum sağlayamıyoru anlamadan çocuğa Efendim uyum sağlamak zorundadır hele siz gidin ağlatalım biz bunu bir hafta içerisinde alışır gibi yaklaşıyor ise o takdirde çocuğun içerisinde iz bırakır ve ileriki yaşamına tesir eder. Ondan dolayı uyum sağlayabileceği bir kreş lazım çocuğunuza. Ha çocuğunuz 15 yaşındadır gittiği okula çok uyum sağlayamıyordur. 15 yaşındaki çocuğun savunma mekanizmaları güçlü olduğu için 15 yaşındaki çocuğun efendim başka dirençleri olduğu için orada tesir birazcık az olur. Ama dört yaşındaki bir çocuğa aynı sertlik içerisinde ağlar ağlar alışır boşverin siz gidin hadi gözünüz yolda kalmasın falan denirse olmaz böyle bir şey. Çocuk ağlıyor ise bir uyumsuzluk var. O uyumsuzluğu yetişkinler çözmekle görevlidir. Çocuğu ağlatırsanız çocuk o zaman duyarsızlaşma evresinin içerisine girer. Evet o yüzden belki okul idaresiyle konuşmak yahut da eğer hiç olmayacak ise başka bir kreş bulmak, efendim o da olmayacak ise benim tavsiyem şu ki bir süre daha çocuğunuz evde kalabilir, kardeşiyle bir dört ay daha geçirebilir. Efendim diğer dinleyicimizin e, sorusu, ha, bir de şunu ilave edeyim, onu da sormuştu Keçerön'den arayan dinleyicimiz buçuk ile 13 arasında götürüyorum, bırakıyorum ama okul idaresi galiba bütün gün boyunca kalması gerekir, alışabilmesi için diye bir şey söylüyor. Yani böyle bir şey yok. Okul idaresinin yani çocuk buçuk ile 5 arasında eğer okulda olur ise o zaman yani duyarsızlaşma kısmı daha da artar. Yani çocuğun bizim or oraya... E, sıcacık uyum sağlamasından bahsetmemiz lazım. Yani çocuk ağlıyor, ağlıyor. 11'e kadar ağladı. Efendim bir ara aklına düştü, iki de aklına düştü. Yine ağlamaya başladı anne için. Benim saat dört oldu, hala annesi yok. Yine ağlamaya başladı çocuk. Saat beşte de geldiniz. 5-6-7-8 saat boyunca çocuktan uzak kaldınız. Tamam, bir hafta sonra çocuk alışıyor okula. Onunla ilgili bir sorun yok. Ama çocuğun alıştığı şey duymamaya alışıyor. Anneyi içeride hissetmemeye alışıyor. Ama bizim çocuk terbiyesinde de en korktuğumuz gece kabuslarımız olan şey hissetme yeteneğinin çocuğun elinden alınması bizim kabuslarımız. Duyarsızlaşması bir insanın bizim kabusumuz. Eğer sizin okula çocuğunuzun ağladığı sırada gitmiyor oluşunuz onun içerisinde hissetme yeteneğinin kaybolmasına neden olacak ise o takdirde bu bizim kabusumuz olması lazım. Hayır. Hissedebilen çocuk istiyoruz biz. Sizi e, hissedebilen, anneyi babayı hissedebilen, bir kuşun sesini kalbinde hissedebilen, efendim bir bardak su içerken suyun o tadını hissedebilen, etrafa bakıp toplumu hissedebilen, empati kurabilen e, yetiştirmeye çalıştığımız model bu model. O yüzden saat beşe kadar ki kalmayı ben bu yaştaki bir çocuğun uygun olduğunu düşünmüyorum. Diğer dinleyicimizin sorusu. Efendim, 29 aylığa kadar e, beşikte yattı, e, o parmaklıklı beşikte yattı. Ben ki ben onu hapşanla beşikleri gibi olduğunu şey yapıyorum. E, çocuk oradan arka taraftan bağırıyor ya da kendini orada tutuyor, e, anneye ulaşamıyor. Şimdi ondan sonra da ayırdığını söyledi, e, değerli beyefendi, ayrı bir odaya. Şimdi tekrar acaba odasını alsak mı? Şimdi çocuk 32 aylık olmuş, yani aşağı yukarı. 3 yaşını doldurmuş oluyor. Bir senelik bir vakit kaldı. Bu bir sene içerisinde siz çocuğu tekrar odaya alışırsanız bu süreç efendim e, çocuğun tekrar size alışması, odaya alışması ve ondan sonra da tekrar odadan ayrılmaya dönüştürmeniz lazım. Bir yıl içerisinde. Yani çocuk tam bu sefer odaya aldığınızda Evet ruhu birazcık teskinleşir ama bu teskinleşme sırasında tekrar ayırmanız gerekecek bir süre sonra. Çünkü 4 yaşı geçtikten sonra hala sizinle beraber ise çocuk o takdirde bağımlılığa doğru gider. O yüzden çocuğu tekrar odanızda almanızı tavsiye etmem. E, çünkü ikinci bir problem daha karşılaşacaksınız. Ama şunu tavsiye ederim. E, anne çocukla birlikte çocuğun odasında, çocuk odasında çocuğunuzla birlikte yatabilir. Orada geçirebilir bir süre 4 yaşına kadar ki vakti ya da onun yanında bekleyebilir. Birazcık orada teskinlik versin ama sizin odanızda değil. Efendim 13 yaşındaki erkek bir de çizgi film sormuş. Şimdi 3 yaşındaki çocuğa çizgi film seyrettirilmez. Hem fizyolojik olarak hem de çocuğun duyarlılığı olarak o yaştaki bir çocuğun çizgi film seyretmesi bir cinayettir. Bakın özgürlükleriyle bilinen Avrupa ülkelerinde bu konuda yasaklamalar var. Yani hiçbir konuya yasaklama getirmiyorlar. Ama bir bakıyorsunuz ki çocuğun 3 yaşından önceki çocuğun televizyon seyretmesine devlet olarak yasak konuluyor o kadar özgürlükçü ülkeler. Mesela Fransa'yı ben hatırlıyorum. Fransa'da çocuk çizgi filmlerinin hemen altında şu anda yasal olarak şöyle bir şey var. 3 yaşından önce çocuklara çizgi film seyrettirilmesi onların zihinsel sağlığı efendim şu için bu için uygun olmadığı ile ilgili bir yasa çıktığını hatırlıyorum ben geçmiş dönemde. Hani bu sigara paketlerinin altına sigara kanser yapar gibi bir yazıyı televizyonlarda 3 yaşından önceki çocuklar için uygun olmadığı ile ilgili bir yazı şerit akıyor Fransız televizyonlarında. Şimdi dolayısıyla 3 yaşından önceki bir çocuğu işte ben işlerimi rahat yapayım diye televizyonun karşısında oturtturmak onun zihin sağlığı için doğru olduğunu düşünmüyorum. Reklama gireceğiz ama 13 yaşındaki delikanlı içinde şunu söyleyeyim. Efendim, yalan başladıysa, yalan geçen programda da söyledim, bir baskının işareti. Çocuk kendi üzerinde, kendi ruhunun üzerinde birilerinin baskısını hissediyor ise, o takdirde yalana başvurur. Şimdi bu açıdan bakmak lazım. Acaba biz farkında olmadan çocuğumuzu bir yerlerde baskı içerisinde mi tutuyoruz diye düşünmek lazım. Eğer izinsiz eşya alma ya da para alma başladıysa, o takdirde de, Çocuk acaba dışarıda bir popüler arkadaş grubunun tesirinde kalıyor ve o tesirden dolayı bir şeyler yapmak istiyor ancak biz çocuğun bu ihtiyaçlarını göremiyor veya oturup konuşamamış mıyız onu değerlendirmek lazım. Hemen ilave edeyim 13 yaşında oğlunuz var ise de mutlaka aile toplantıları yapmanızı tavsiye ederim. Efendim reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim tekrar merhabalar. Reklamlardan sonra dinleyici telefonlarını ve sorularınızı almaya devam edeceğiz, ediyoruz. Ee, yarınki programımızda ise eğer e, şu anda sorularınızı telefonla iletemiyor iseniz internet üzerinden de gönderebilirsiniz. Yarınki programımızda da gönderdiğiniz soruları ele almaya çalışacağım. Ve e, hangi, nereye gönderebileceksiniz? www.ademgunes.com internet sitesine girdiğinizde... Adem Güneş'e sor diye bir buton var. Oraya tıkladığınızda sorularınız bana geliyor. Efendim, hattımızdaki dinleyicimize merhaba diyelim. Merhaba Merhaba. Ben Eskişehir'den örüyorum. Bir aile size ulaşmaya çalışıyorum ama ulaşamadım. Benim de kreş hakkında bir sorum ne Hocam ben sizden dinlediğim kadarıyla uygulamaya çalıştım ama yanlış mı yaptım bilmiyorum. Onu sormak istiyorum. Çok heyecanlandım. Ee, hocam benim oğlum kendi isteğiyle kreşe yazdırdık. Hı -hı. Kreşe giderken yani hiçbir sorunumuz yok. Arkadaşlarını öğretmeni seviyordu. Ama anne istiyordu yöndeyim. Ee, ben de şey yaptım hani ilk bir hafta e, okulda durdum sürekli. İkinci Hı -hı. haftanın sonunda da mesela oğlum ben gideceğim işte saat birde gireceğim. Öyle dedim. Öyle yaptım. Ee, burada sorun çıkmadı. Telefon e, servise bilmek istemedi bazı onun da halası okula gidiyordu. Halasıyla binmeyeceğim dedim. Gitmek istemedi. Ağladı. Ben de ağladığı için göndermedim. Tamam okula gitme o zaman dedim. Ee, sonra sonunda kendi alıştı yani. Bir gün öğretmeni eve davet ettik. Öğretmeni birlikte serviste geldiler. Herkes günde anne artık ben kendim gideceğim dedi. Ee, Burada yanlış mı var mı hocam? Hmm. Şimdi okula alıştı değil mi? Şu anda bir problem yok. Evet, yani Çok tamam. sererek, Çok güzel. Demek ki okula alışması şu anlama gelir aynı zamanda. Yani okuldaki eğiticilere de alışması, oradaki öğretmenlerine de alışması, binaya da alışması, arkadaşlarına da alışması. Eğer bu kısımda bir problem çıkmadıysa o takdirde içim azıcık burkuldu yani. Şundan dolayı e, o zaman gitme. Yani sevdiği bir şeyi elinden alma tehdidinde bulunuyor olmanız birazcık içimi burktu. ...ama artık bu atlatılmış... ...yani çocuk sizi görmek istemiş yanında... ...eğer siz gitmiş olsaydınız... ...örneğin servisle bir iki kere... ...belki o zaman daha... Hocam ben üç hafta boyunca gittim ama servisle... ...bunu dördüncü haftanın sonunda yaptım... Hmm. ...yani bir gün halasıyla yolladım... ...dördüncü hmm. haftanın sonunda... Yok yok yok yok... yok. De... Burada, bir problem, burada bir problem yok... ...yani o gün artık halasıyla giderken... E, ...gitti artık... ...ondan sonra baktı ki... ...umduğu gibi, korktuğu gibi bir şey değil... ...annesiz olarak gitmek... ...o zaman hala şu anda gidebiliyor ise ve artık alıştıysa hiçbir problem yok. Buradaki ağlama ya da isteksizlik okulla alaka okulla ilgili söylediğim gibi değil. Burada sadece evet. bu, bir şey iç burkan bir cümle var, kelime var. O da sadece sizin o zaman okula gitme tehdidiniz. Evet. Ee, onun haricinde bir problem görmedim. Yani okula da alışmış olması demek ki o okulun da güzel bir okul olduğunun da işareti. Sen, yani, ee... Öğretmenimiz çok iyi. Hatta tamam. diğer öğretmenler dediler ki yani hani, ee, bırakın gidin ağlaysa ağlasın alışırlar. ben dedim ki yok ben hani ağlatmak istemiyorum. Hı hı. Onlar dediler ki sizin torunum ee, sizin ekstra mücadelesi yapıyor. Hı. Ben de hani, size bu arada ulaşmak istedim ama ulaşamadım. Sonra bu yöntemi denedim. Hı hı. Bir de hocam halasıyla göndermeyelim. Artıktan sonra eve geldik. Hı hı. Herkesini ben tekrar götürdüm. Öğretmenimizin evimize gelip çalışmak istiyordum öğretmeyi resel işte geldi. Daha sonra anne korkulacak bir şey yokmuş ben artık kendim gidebilirim dedi. işte bakın yani bakın bakın işte şu öğretmen başlar üzerinde taç yapılacak bir öğretmen. Yani çocuğun o al aralar alışır şeklinde değil. Yani bir çocuğa önem gösteriyor. Ta sizin evinize kadar geliyor. Çocuğunuzun içerisindeki o tedirginlikleri kuzum diyerek bir anne şefkatiyle sararak sarmalayarak hadi gidelim diye götürüyor. E, hocam bizim kreşimizde 40 tane öğrenci var. Ben her birisine öğretmen mi göndereyim? Efendim burada insan yetişiyor insan. Yani 40 tane değil eğer bunu yapamıyorsanız 10 tane öğrenci alın. Ha, ticarete dökmüşseniz onu ayrıca onu bilemiyorum ben ama şu öğretmen, bu öğretmen tavrı gerçekten e, keşke dinliyor mu bilemiyorum ama başlar üzerinde taç yapılacak bir ruha sahip olduğunun bir işareti. İnşallah birçok öğretmen aynı hassasiyeti taşıyor ondan da eminiz ama güzel bir süreç atlatmışsınız tek içimi burkan cümleniz o zaman gitme dediğiniz kısım çocuğun elinden sevdiği ilgilendiği bir şeyi alabilecek e, almaya yönelik bir tehdidiniz. Bir problem yok şu anda sizin söyledikleriniz içerisinde. Tamam, tamam Hocam benim sormak istediğim başka bir şey var. Hı hı. E, şimdi bu okul çok güzel yani maddi yönden de ben o yöne göndermek istedim. O eğitmeni de çok seviyoruz ama e, özel bir okul. Hani maddi yönden de üç gün gönderebiliyoruz. Hı hı. Bunda bir sorun çıkarma hocam çocuk için. E, oğlunuzun yaşını da bir alabilir miyim bu arada? Ee, oğlumuz 2006 Temmuz doğumlu. Ben orada da çok tehdit ettim hocam. Ben de yaşına vermek istedim. Öğretmenleri 5 yaş olsun dediler. Şimdi yaşı kaç oluyor hocam? 2006 Temmuz doğumluysa o zaman evet. 2010 Temmuz'unda kaç yaşına girmiş oluyor? 7 ee, pardon 2006-2007 4 yaşına girmiş oluyor. Evet. Değil mi? 4 10, yaş grubunu aldılar hocam. 4 evet, yani benim bitmiş oluyor. Yani, Türkiye'de yaşına... bir de orada da bir yanlışlık var. Yani biten yaş ee, sanki bir sonraki yaşa ay olarak girildiğinde sanki o yaşa girilmiş gibi bir intiba oluyor. Halbuki biten yaş çocuğun yaşıdır yani. Dört yaşı bitirdiyse her çocuk dört yaşındadır. Yani dört yaş bir günlük artık beş yaşına girdi diye e, hesaba gerek yok. Çocuk dört yaşındaki potansiyele sahiptir artık. Dört yaşta tamamlanmış olan ruha sahiptir. Burada da yine bir şey görmüyorum. Üç gün gidebilir. Yani illa her gün gitmesi lazım değil. Üç gün gidebilir. Üç gün gitmiş olmasıyla Kaybettiği çok bir şey yok. Hatta kazandığı şey de var. Hiç öyle endişeli bir anne şeyinin içerisine girmeyin. Gayet güzel bir modelden bahsediyorsunuz yani. Çok tamam, Hiç endişe etmeyin. Evet hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Ona da merhaba diyelim. Merhaba hocam. Merhabalar. Biraz heyecanlıyım da kusura bakmayın. Benim 16 aylık bir kızım var. Hmm. Bir ay sonra iş başı yapmak zorundayım. Teyzesi bakacak da hı hı. nasıl davranmam gerekiyor ki? Öğlen aralarında geleyim mi bir de Hı -hı. ne zamana kadar baksın, gelişimi, ee, hangi dönem, mu? evet. Anne sütü alıyoruz, o zaman öğlen aralarında gelin. Yani bu geliş gidişler mutlaka sizi birazcık daha yıpratacaktır çünkü erken dönemde ayrılıyorsunuz çocuğunuzdan. Çocuk her sizi gördüğünde ağlayacaktır, işte sizle beraber olmak için çaba sarf edecektir ama. Hiç görünmemekten daha iyidir. İki kötünün içerisinde birisini tercih edeceksek, o zaman sizin görünmeniz ve anne sütü veriyor olmanız iyi olur. Bu bir. İkincisi ise yani buradaki yine kastımız şu çocuğun hissedebilme yeteneğinin hala korunuyor olması için iyidir. Ama sizi birazcık daha zorlu bir süreç içerisine sokar onu söyleyeyim. Yani eğer siz çocuğunuzu bırakıp gitmiş olsanız örneğin işte 3-4 hafta içerisinde çocuğunuz artık anneye alışmış olur. Annenin siz, ...kendisinden uzaklaşmış olmasına alışmış olur ama bu sefer duyularını kaybeder yani. Yani anneyi artık ağlamıyor olması işin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Hissetmemeye çalışıyor. Dolayısıyla sizi birazcık daha zor bir süreç bekler. Öğren arasında gelmeniz ve emzirmeniz zor bir süreci şey yapar ama ben onu tavsiye ederim. Bu bir. İkincisi de teyzesi bakacak artık. O takdirde sadece teyzesi baksın. Yani çocuk anneye bağlanmış iken... Şimdi anne yanından ayrılınca çocuk güven duygusunu kazanabilmek için anne yerine bir figür arayacak. O figür e, teyzesi olsun. Yani bazen teyzesi bazen anneannesi bazen de bir Yok, başkası zaten. şekline hiç dönüşmesin. O ona annelik yapmak üzere e, kendini ayarlasın. Çocuğunuzu da artık ondan annelik hissini almak üzere e, ona teslim edin. Yoksa çoklu bağlanma sorunu çıkar. Yani bir ona bir ona bir ona çocuk güven duygusu geliştiremez. Tamam Hangi Hangi döneme kadar baksın teyzesi? Kış dönemimiz de var. Yani bakabildiği kadar tek o baksın. Dört yaşına kadar keşke tamamlayabilseniz de o hep bakmış olsa. Dört yaşına kadar. Ha, yok bakamayacak gibi ise o zaman en azından bir iki yaşını tamamlasın. Tek başına ne kadar bakabiliyor ise o kadar karlı olur. Tamam mı? Hmm. Tamam bir de akşamları eve geldiğinde nasıl davranmam gerekiyor çocuğa? Onu öğreneyim. Yani işinizi gücünüzü bırakın. Ee, çocuğunuzla o gündüz kaybettiğiniz, gündüz kuramadığınız şeyi çocuğunuzla kurmaya çalışın. Yani beraber yatmanız var mı hala bilmiyorum ama beraber yatın. Özellikle e, duyusal iletişime geçmeye çalışın. E, ceza vermeyin, terslemeyin, azarlamayın. Zaten gündüzden kaynaklanan bir... E, Anneye karşı şey var, e, ön belli başlayacak, onu iyice bir de artırmayın. Size şunu tavsiye ederim, özellikle şunu tavsiye ederim. Çocuğunuz size karşı özlemini dile getirirken bu sizde yorgunluğa ve çocuktan bıkkınlığa dönüşmesin. Kendinizi öyle ayarlamaya çalışın, olur mu? Tamam, teşekkürler. teşekkürler. Görüşmek üzere inşallah, çok teşekkürler. Efendim bir dinleyicimiz daha var hattımızda. Alo. Alo, merhaba efendim. Hocamlarla bana nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İnşallah siz de iyisinizdir. Allah razı olsun. Hocam benim çocuğum biraz büyük yani ee, liseye gidiyor da bir sıkıntım var yardımcı olabilir misiniz diye ben rahatsız ettim sizi. Estağfurullah buyurun dinlemek isterim. Hocam şimdi bu efendim lise 1'e gidiyor Anadolu lisesini şehir dışında okuyor. Yaş olarak kaç onu alabilir miyim? E, yaş olarak e, 96 doğumlu. Ya yani 14 yaşında hocam. Hı hı. E, şimdi oraya gitti devamlı olarak ben illa eve döneceğim diyor. Hı hı. Ya orada kalmak istemiyorum diyor. Hı hı. Eve niye dönüyorsun? Şimdi hafta sonlara işte iki haftada bir falan geliyor. Hı hı. E bakıyorum devamlı televizyon şeyde, internette, telefon elinde. Hı hı. Ya böyle disipline olmak istemiyor. <gülüyor> Arıyor beni devamlı olarak kızım. Yani ne var yani? Net olarak ne? Bana bir şey söyle. Bir sorunum mu var? Onu da demiyor. Ben evde olmak istiyorum. Evde olmak istiyorum diyor. Hı hı. Annesiyle de geçmişte bir takım sorunları olmuş. Yani bu dördüncü çocuk. Hı hı. Ee, dördüncü ya... çocuk olunca kaçıncı, kaç numara? 3 e, numara hocam bu üç, pardon 4. dedim 4 çocuğum var da bu 3. çocuğum bir küçük daha var e, bunun e, bundan bir tane de küçük var o kaç o yaşında, yaşında onu öğrenebilir miyim o 3. sınıfa gidiyor 9 yaşında hocam 9 yaş Hı -hı. E, e, şimdi ben bu, bu kızıma nasıl davranabilirim ne yapabilirim gideceğim oraya konuşuyorum bana bir şey de söylemiyor pozitif Hı -hı. bir şey elle tutulur bir şey de söylemiyor bana Hı -hı. İşte benim böyle bir sorunum var e, bu sorunumu ben e, çözemiyorum bana yardım et ben de diyorum ben seni babanın kızım yani ne gerekiyorsa senin için yapayım ama bana bir şey söyle ki seni ona göre alayım seni ben buradan. Hı hı. Eve geldiği zamanlarda tatilde arkadaşlarıyla e, konuşuyor, internette, telefonda. Hı hı. Yani bunu da kesemiyorum. Annesiyle o ilişkilerinde bir sağlıklı bir ilişkisi yoktu. Annesi hı hı. bunu pek kabul edemedi gibi geldi bana. Ya yani anne şifkatini pek gösteremiyor ona. Hı. Böyle bir boşluğu da oldu çocuğun Onu da ben anlıyorum, hissediyorum ama bunu düzeltemedim uğraşmama rağmen. Şimdi böyle bir çıkmazın içerisinde kaldım kız çocuğu da ne yapacağımı da şaşırdım yani. Şimdi şöyle söyleyeyim yani artık 14 yaşına geldiği için 4 yaşındaki bir çocuğu için verdiğim tavsiyeler burada artık geçerli değil. Biraz önce dedim evet. ki çocuğu Hı -hı. incitmeyin, anaokulu kısmında çocuğu ağlatmayın, sakın ola ki problemi Hı -hı. çözmeye çalışın. Şimdi burada evet ise hocam. durum birazcık daha farklı. Şimdi çocuğun gerçekten geçerli bir gerekçesi yok ise... Orada. Bir de orada nerede kalıyor galiba yatılı bir... E... Yurtta kalıyor hocam. Yurtta kalıyor. Şimdi sizin evet. yapacağınız şey şu. Eğer çocuğun elle tutulur bir gerekçesi yoksa, yani Aha. yurtta şu var, şu kız arkadaşımda şu var vesaire diyemiyor ise, okulda da Aha. ciddi bir gerekçesi yoksa, şiddet vesaire yok, ama Aha. uyum sağlamaktan kaynaklanan ufak tefek problemler, yahut da eve geldiğinde işte o arkadaşlarıyla görüşme kısmında takılıp kaldıysa, ee, hiç şey yapmayın, yani e, kararsız davranmayın. Orada kalması lazım. Konu Aha. bu kadar, kapanmıştır yani. Kızım orada Anladım. kalacaksın. Kızım orada kal. Bana elle tutulur bir gerekçe söyler isen, ben baban olarak onu çözmeye çalışayım. Ama bir evet. gerekçen yok ise lütfen beni Aha. bir daha bu konuyla ilgili olarak böyle hem kendini yıpratma hem de bizi yıpratma. Bana gerekçe evet. söyle. Ee, orada kalması lazım. Artık o biraz önceki söylediğim şeyler sizin çocuğunuz için geçerli değil yani. Anladım. Şimdi yurt hayatı bu evden ilk defa ayrılan çocuklar için pek kabul etmekle zorluk çekiyorlar. Evet, evet, evet, Az evet. arkadaşlar da bu yüzden ayrılmışlar böyle aileleri gelip almış onları. Hı -hı. Bu da bunu e negatif etkilemiş. Yani olabilir evet. Yani Hı -hı. şimdi çocuklar hani anne kucağından çıktılar şu anda ilk defa uçuyorlar. Bu, bu yaştaki evet. çocuklar. Palazlandılar artık uçuyorlar. Hı -hı. Uçmaya Hı -hı. korkmasınlar. Bırakın Hı -hı. siz attığın havaya uçarlar onlar normalde. Yani yok oranın Hı -hı. yemeği iyi değildi, arkadaşım bana ters davrandıydı, tartıştıydık falan. Bunlar sosyal Hı -hı. hayatın içerisinde zaten olacak olan, olması lazım gelen ve çocuğun direnç Hı -hı. kazanması lazım gelen şeyler. Bir yani önceki evet. dönemlerdeki olduğu gibi aman hassas olalım da çocuğun ruhu incinmesin diye değil. Hayır burada yaşamın içerisine atılması gerekli olan bir kısımdan bahsediyoruz. Hı -hı. Ciddi bir problemi yok ise orada kalacak. Konu kapanmıştır sevgili Allah. kızım. Hadi bakalım. Hocam ben yani. desteklemek için yapabileceğim bir şey var mı? Yani, yani destekleyeceğiniz en önemli şey şu olur. Annesiyle yakınlaşması için annesinin mutlak suretle kapılarını kızın açma, açması lazım. Çünkü şu andaki bu kalma probleminden daha büyük bir problemden bahsettiniz. Ben oraya girmedim. Annesiyle evet. arası iyi değil ise orada ciddi sorunlar çıkabilir. Annesinin yapısında aileden gelen bir şey var. Bunlar sevgilerini göstermekte böyle çok imkana ediyorlar. Göstermiyorlar yani. Çocuk da o şefkati, Hı -hı. o ana şefkatini alıp onunla beslenemedi. Ben bunun için çok uğraştım, mücadele Hı -hı. ettim. Anlatmaya çalıştım, seminere getirmeye çalıştım. Hı -hı. Kendim kitaplar okuyor. Ben eski öğretmenim. Hı -hı. Bunu çözmeye çalıştım. ama Gördüğüm bir şeyi maalesef anlatmakta başarısız oldum. Şimdi ben size bir yani şey söyleyeyim. Aileden böyle gelen bir kemik geçmiş tabii. bir yapı var. Bunu kıramadım ben. Yani. Yani kırılması da çok zor. Yani şunu söyleyeyim ben size. Hiçbir anne Hı -hı. çocuğuyla böyle kötü olmak istemez. Ama çocukluk Hı -hı. dönemi, yetiştiği aile ortamı Böylesi bir garip bir şeyin içerisine itiyor. Eşinizi çok zorlamayın belki ama bilmiyorum Hı -hı. radyo programlarımızı dinliyor mu? Ben ya gayret ediyorum ama zor oluyor bazen. Keşke, yani, keşke, keşke ona çocuğu. da e, fırsat olmuş olsa da Hı -hı. onun Hı -hı. duygularını yumuşatmak lazım. Şunu söyleyeyim ben size, Hı -hı. sevgi almamış olan kişi sevgi vermekte çocuğuna çok zorlanıyor. Öyle ki kız çocuğuna. Evet kesinlikle haklısınız hocam. Evet. Aynen öyle. Peki görüşmek üzere inşallah. Hattımızdaki dinleyicimize ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. görüşmek kal. üzere. Efendim hattımızdaki dinleyicimizi beklettik ondan özür dileyerek merhaba diyelim. Alo. Efendim merhaba. Merhabalar. Ben Tokat'tan arıyorum. Hı -hı. Benim kızım da anasınıfına başladı. Kaç ee, yaşında? Zamanlar efendim. Kaç yaşında? Ee, beş yaş beş yaşını bitirdi altıya girdi. 2005 doğumlu. Mhm. Hı -hı. İlk zamanlar o da çok hevesliydi ama şimdi gitmek istemiyor. Hı hı. Ee, ben de işte yanında gidiyorum beraber. Hı hı. Ne yapmamız lazım? Ama, yani? ama beni bırakmıyor işte. Sürekli yanımda olmamı istiyor. Hı hı. Ee, ben de artık 15 gündür gidiyorum. Hani ne yapayım? 15 Devam gün... edeyim, okuldan 15 mı alayım? Şimdi 15 gün, 15 gün aslında makul bir süre. İki hafta veya bilemediniz en fazla 3 hafta makul bir süre bu süreç içerisinde çocuk okula alışmış olması lazımdı. Eğer hı hı. çocuk okula alışmadıysa orada uyum sağlayamadığı bir şeyler var. Evet. Çocuğunuz orada bir şeylere uyum sağlayamıyor olarak düşünebilirsiniz. Yalnız evet. bunu söylerken şunu söyleyeyim ondan sonra bunu söyleyeyim ki daha net olsun. Eğer çocuğunuz evdeki süreci iyi geçirmiş ise anneyle olan bağlılık ve bağımlılık sürecini iyi geçirmiş ise Ondan sonra kreşe sorunsuz bir çocuk gönderiyorsanız o takdirde eğer orada sorun çıkmaya başladıysa o zaman geçerli. Ama evet. evin içerisinde çocuk zaten bir takım zor aşamalardan geçti, anneye bağlanamadı. Evin, evin içerisinde uyum sağlayamadığı bir de şimdi dışarıya gönderiliyor okulda da problem var denildiği zaman buradaki problem sadece uyum problemi değil evin de problemidir. Evet. Ama evde hiçbir problem yaşamadan diyelim ki veya minimum olarak yaşadığı Hı -hı. sıcacık bir ev ortamı içerisinde yaşadığı 5 yaşında kreşe gitti alışamadı o takdirde burada şeye bakmak lazım çocuk kreşe niye uyum sağlayamıyor? Öğretmen, burada en önemli faktör de onu söyleyeyim öğretmen. Evet. Öğretmenine karşı sıcaklık hissediyor mu, ürküyor mu yoksa öğretmenini görünce böyle birden koşup gidip sarılıyor mu? Öğretmen... Çekiniyor hocam. Çekiniyorsa olmaz. Zaten çekingen bir çocuk. Öyle olmaz işte. Öyle evet. olmaz. Çocuğun çekindiği bir öğretmen kendi içerisine doğru bir bakması lazım. Çocuğu ürkütmemesi lazım bir öğretmen. Pamuk prenses gibi olması lazım. Etrafında evet. onlar yedi cüce gibi böyle takla atarak dolaşıyor olması lazım. Birisi sağından çekecek, birisi solundan. Kendisine dokundurmuyorsa öğretmen, çocuk da ürküyorsa öğretmenden o orada bir yanlışlık olur. Bence ya öğretmeni değiştirmeye, ya öğretmenle konuşmaya ama çocuğun o uyum sürecini tamamlattırmaya çalışın. Yani Eğer ben, yapamıyorsa... Alın o zaman. Pardon, öğretmeniyle görüştüm zaten. Öğretmen de fark etmiş. Diyor işte beni sevmiyor herhalde falan dedi. E sevdirin öğret yani Öğretmen olduysanız bunun şeyi zaten o. Yani çocuğa kendini sevdirebilme sanatıdır öğretmenin. Evet. Onu kendini... anlamış öğretmeni. Biraz işte yakın davranmaya çalışıyor ama işte hani ne yapayım ben devam edeyim mi, alayım mı? Yani keşke başka bir öğretmenle denemeye şey yapsanız. O öğretmeni de incitmeden başka bir öğretmenle denemeye evet. çalışsanız. Yatalım. O öğretmenle de başaramıyorsa o zaman demek ki biraz sıkıntı var. Biraz ara verin ondan sonra. Olur Öyle mu? Tabi tabi, Tabii tabii. Zorlamayın. Zorlamayın. Gitme dediğimizde de hocam gitmek de istiyor ama işte Tabii yani senden çocuk bir ayrılmak... Bir taraftan istiyor, istiyor <gülüyor> öbür taraftan da gittiği yerde şey sağlayamıyor, yakınlık sağlayamıyor. Çocuk senden ayrılmak bir. istemiyorum diyor. Yani senden ayrılmak istemiyorumdaki kastı şöyle de anlayabiliriz. Senin kadar sıcaklık karşı tarafta bulamıyorum. Anne. Evet. Tamam. Peki ben teşekkür ediyorum size de. Yani sizin telefonunuzda son bulmuş oldu böylelikle. İyi günler. İyi günler. Efendim vaktimiz 11.59. Ve bugünkü programımızda burada son buldu. Eğer internet üzerinden sorular gönderirseniz, şu anda gönderdiğiniz soruları da yarın cevaplamak üzere programımıza yarınki sorularınızla devam etmeyi düşünüyoruz. Efendim, bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.